Diyelken başlıyor. gedi arıza yapar ama yolda bırakmaz teker patlar su kaynatır yoldan çıkar ama yolda bırakmaz eski araba eski araba gibi arıza yapar ama yolda bırakmaz teker patlatır bu kaynatır, yoldan çıkar ama yolda bırakamaz. Bitfemedi güzel günlerin, sel koşacak bir kucak, Gözyaşları Dökecek da bir yatak. Seni eski günler uçuran bir salınacak istersin. Eski arkadaş eski araba gibi arıza yapar ama yolda bırakılmaz Teker patlatır su kaynatır yoldan çıkar ama yolda bırakılmaz Kadere kiskün kaçacak bir yer, hayattan yorgun yumuşak bir minder, bir sevdalara açılan bir defter isterse eski arkadaş, eski araba gibi arıza yapın ama yolda bırak. Ker patlatır, su kaynatır Yoldan çıkar ama yolda bırakılmaz Eski arkadaş, eski araba gidip Arıza yapar ama yolda bırakılmaz Ker patlatır, su kaynatır Yoldan çıkar ama yolda bırakılmaz Bağlar 7 e hoş geldiniz 95.1 Özgür Radyo'da 7 Kültür Sanat programındasınız. Evet ben programı hazırlayan ve sunan Semra Çelebi ve Teknik Masa'da arkadaşım Gökhan'la birlikteliğiniz başlamış bulunuyor. Ee, bugün de yine Yedi, yedi Yelken'de e, haftaya damgasını vuran kültür sanat gündemlerini e, konuşacağız. E, sizlerle paylaşacağız. Etkinlik duyurularımız olacak elbette. E, ve sizler de bu programa katılabilirsiniz. 0216 330 75 91 92 ve 93 telefon numaralarımız yediyelken et radyo.com mail adresimiz ve ...Yedi Yelken'in Facebook grubunda da e, gruba katılarak yine yorumlarınızı ve önerilerinizi... ...Yedi Yelken'le paylaşabilirsiniz. Biz de buradan e, tüm dinleyicilerimize aktarmış oluruz. Bugün e, biraz böyle aslında gündeme damgasını vuran diyoruz ama... ...bizim çok gündemle de işimiz olmuyor açıkçası. Çünkü e, zaten her yerde e, haber olan kültür sanat gündemlerini çok fazla burada e, paylaşmanın... ...çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum ama en azından böyle gündemlerin de... E, ...çok öne çıkmayan taraflarını... ...sizlerle paylaşmayı daha doğru... ...buluyoruz. Ee, yedi Yerken'in... ...zaten uzun zamandır formatı böyle... Bugün 45. Siyah Türk Sineması ödüllerinden bahsedeceğiz. Ondan sonra Vasıfı Öngören'in 1970'li yıllarda yazdığı çok önemli bir eseri var. Zengin Mutfağı diye. İkinci bölümde Zengin Mutfağı ile ilgili konuşacağız. Bununla ilgili gelişmeleri anlatacağız. Çünkü Zengin Mutfağı biliyorsunuz Şener Şen'in başrolünde oynadığı Başar Sabuncu'nun sinemaya aktardığı bir film olarak ilk 80'li yıllarda 90'ların başında gösterilmişti. Ve gerçekten çok sevindim bilmişti 15-16 Haziran işçi direnişini anlatan e, bir oyundu bu sinemaya uyarlanmıştı e, neredeyse 40 yıl sonra Vasıfı Öngören'in kızı Aslı Öngören tarafından tiyatroya e, yeniden e, tiyatro ile buluşturuldu hem de şehir tiyatrolarında ilk duyunca çok şaşırmıştık çok güzel bir gelişme olarak görmüştük ama e, sonrasında çeşitli olumsuzluklar yaşandı bununla ilgili de Aslı Öngören'e ikinci dönemde e, ikinci bölümde bağlanmaya çalışacağız ve bunun üzerine konuşacağız. Bu arada e, Yedi Yelken'e e, Ezgi'nin Günlüğü'nün çok güzel bir şarkısıyla, İstavrit albümündeki bir şarkısıyla Eski Arkadaş'la başladık. Eski Arkadaş şarkısını e, dün bizimle duygusal anlar yaşayan Seval Gündoğdu'ya armağan etmek istiyorum. E, çok gerçekten şimdi uzaklarda ve beni dinlediğine de eminim. E, onu çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. O yüzden bu Eski Arkadaş şarkısını ona e, armağan ediyorum. Ve tabii ki eski olup eskimeyen bütün arkadaşlarım arkadaşlara araba tekeri gibi diyor. Ee, Ezgin'in günlüğü bozulsa da yolda bırakmaz eski arkadaş. Bütün eski arkadaşlara gitsin bu şarkı. <gülüyor> Evet e, Türkiye sinema dünyasında alanının en önemli ödüllerinden biri olan 45. Siyah Türk sineması ödülleri bu hafta 21 Ocak akşamı e, özel bir kutlamayla e, bir törenle sahiplerini buldu. E, ve hani ilginç e, şeyler ortaya çıktı çünkü Araf en çok e, dalda e, aday gösterilen filmdi. Araf'ı izlemiş miydiniz bilmiyorum ama Yaşım Ustaoğlu'nun son filmi ben izlemiştim ve 7 yelken de, de belki defalarca e, gitmeyecektim. Ve görmenizi önerdiğim bir filmdi gerçekten çok iyi bir filmdi ama yine e, Araf çok fazla ödül alamazken en iyi film dalında tepenin ardı birincilik ödülünü aldı en iyi yönetmen ödülünü ise yeraltı filmiyle Zeki Demirkubuz aldı e, bu e, Siyad'ın önemli ee, filmleri arasına giren e, bu yılın e, Sinema Yazarları Derneği'nin seçtiği en iyi filmlerdi hem yönetim hem de film olarak. En iyi erkek oyuncu e, ödülünü Engin Günaydın Yeraltı filmindeki performansıyla aldı. Cahide Sonku en iyi kadın performansı dalındaysa Neslihan Atagül Araf'taki başarılı oyunuyla ödülü kazandı. En iyi senaryo ödülünü ise yine Tepenin Ardı filminin senaristi Emin Alper aldı. Gerçekten Neslihan Atagül e, neredeyse Araf'ın katıldığı bütün e, festivallerde e, bir şekilde ödül almayı başardı. Gerçi bu yıl Antalya'da ikinci kez e, Umut Vadeden oyuncu ödülünü aldı ve biraz da üzülmüştü çünkü yıllar önce oynadığı bir filmle de yine Umut Vadeden e, kadın oyuncu ödülünü almıştı. Artık e, bu e, oyuncumuz ikinci kez bunu almanın burukluğunu yaşadı çünkü hani Umut Vadedemenin ötesi ötesinde gerçekten çok iyi bir performans. ...performans göstermişti ve bu e, tartışma da yaratmıştı bu ödül. E, neyse ki siyah ödüllerinde Cahide Sonku en iyi kadın performansı ödülünü almayı başarmış. Biz de e, bu anlamda çok mutlu olduk. E, bu arada Engin Günaydın'ın gerçekten yer altındaki performansı da e, kayda değer Türkiye sineması açısından çok önemli bir fer performans. Gerçi ben Engin Günaydın'ın Vavien e, filmindeki performansını da çok iyi bulmuştum. Çok başka bir kafa e, Engin Günaydın'ınki e, ve onu filmlerinde ...oynadığı filmlerde de... ...çok iyi hissettiriyor... ...bu arada... E, ben, ...ben böyle bin tane... E, ...yere gidiyor kafam dağılıyor kafam... ...Engin Günaydın deyince... ...sosyal medyada dolaşan çeşitli videolar var... ...o videoları eğer izlemediyseniz... ...mutlaka izleyin lütfen... ...çünkü gerçekten gününüze keyif katacak e, videolar e, Engin Günaydın biliyorsunuz işte Zeki Demir e, en iyi yönetmen ödülünde aldığı yeraltı filminde başrolde oynuyor aslında bu filmde e, Sırı Süreya Önder de oynuyordu çekimler sırasında ama e, bir şekilde lüzum e, görülmediği için onun oynadığı bölümler çıkarıldı e, filmden ve biz hani filmi Sırı süreya Öndersiz izlemek durumunda kaldık daha sonra Sırı Süreya Önderle Engin Günaydın çekildi Çeşitli e, videolar paylaştılar kamera arkası görüntüleri diye. E, bunların e, bu ikiz, iki sanatçının işte Zeki Demirkubuz'un arkasından şakayla karışık yaptıkları dedikoduları e, anlatan e, videolar. Önce birincisi çıktı sonra ikincisi çıktı şimdi üçüncüsü dolanıyor. E, mutlaka izleyin bu videoları gerçekten çok keyifli çok güzel. E, bayağı güleceksiniz. E, Engin Günaydın'la Sırrı Süreyya'nın karşılaşması gerçekten çok e, güzel ve özel. Bunu da bir dipnot olarak aktarayım. Evet bu arada şarkıyı seçiyorduk. Kusura bakmayın uzun bir fon oldu. Hemen siyah Ödülleri'ne geri dönelim. En iyi müzik ödülünü Zenne filminin müziklerini hazırlayan e, müzisyen Demir Demirkan e, kazandı. En iyi yardımcı kadın oyuncu performansı dalındaki birincilik ödülü Yeraltı filmindeki oyunculuğuyla Nihal Yalçın'ın oldu. En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı ödülünü ise Tepe'nin Ardı filmi oyuncularından Mehmet Özgür aldı. En iyi görüntü Yönetimi ödülü Yeraltı filmindeki çalışmasıyla ...Türksoy Gölebey'ine verilirken... ...Zeki Demirkubuz en iyi kurgu ödülünün de sahibi oldu. En iyi sanat yönetimi ödülünü... ...Arap filmindeki yönetimiyle Osman Özcan kazandı. En iyi belgesel film ödülünü ise... ...Ben Uçtum Sen Kaldın filmiyle... ...Mizgin Müjde Arslan aldı. Hemen burada da bir dipnot e, düşelim. Mizgin Müjde Arslan bu filminin gösterime girmesi için... ...şu an e, bir kampanya başlatmış durumda. Ve e, yine bu da sosyal medya, internet üzerinden... ...devam eden bir kampanya. Sizde de e, ben uçtum sen kaldın filminin gösterime girebilmesi için ki e, sadece SİAD'dan değil Siyad'ın e, ödüllerinden değil diğer çeşitli uluslararası festivallerden de ödüllerle döndü ben uçtum sen kaldın. Mizgin Müjde bu filmini de izlemek istiyorsanız sinemada veya herhangi bir yerde bu destek kampanyasına sizler de katılabilirsiniz. Evet hemen devam edelim en iyi kısa film dalında Rezan Yeşilbağ Sessiz Bedeng e, aslında Kürtçe adlı bir e, film bu e, adlı filmle ödülü kazanan e, isim oldu Rezan Yeşilbağ da yine Bedeng filmiyle e, gerçekten uluslararası festivallerde ses getiren bir yönetmen olarak öne çıkıyor. Ee, gecede ayrıca Sevin Okyay, Feyzi Tuna, Necla Nazır, Arif Erkin'e onur ödülü verildi. Dilan Aksüte ise Lal Gece adını taşıyan filmdeki başarılı oyunculuk performansı nedeniyle Ahmet Uluçay e, Umut ödülü verildi. Ee, ve ayrıca Siyad'ın her yıl geleneksel olarak açıkladığı en iyi yabancı film dalındaki ödülü de tabii ki tahmin edersiniz ki Michael Haneke'nin Aşkı Amor'u aldı. Ee, gerçekten en iyi yabancı film ödülünü şu son hani e, izlediğimiz filmler arasında yabancı filmler arasında... Bu ödülü en çok hak eden e, filmdi bence de. Ben nihayet izledim. Aslında uzun zamandır gösterimde birkaç haftadır gösterimde. E, ve o kadar az e, kopyayla gösterime girdi ki koskoca İstanbul'da sadece iki sinemada. Beyoğlu'nda Beyoğlu sinemasında e, bir de Altınzade'de Kapitol'de gösteriliyor Aşk Amor filmi. Maalesef ki gerçekten çok Üzücü, lanet edilesi bir durum. Çünkü hani Haneke gibi e, çok büyük bir yönetmen gerçekten. Kanda en iyi film ödülünü almış bir film. E, ve her türlü festivalde en iyi ödülleri alan Oscar'ın en iyi yabancı film e, dalında... En e, yüksek oranda alması beklenen e, filmlerinden biri. Ama bizde sadece iki kopyayla, iki sinemada gösterime girdi. Çok korkunç. E, neyse ki işte bir, bir türlü zaman ayıramamıştım ama en son bu hafta sonu gittim. Gerçekten muhteşem bir film. E, kesinlikle eğer hani gösterimden kalkmadıysa gitmenizi öneriyorum. Aşk nedir, ne değildir? Bir insan aşk uğruna... Karşısındaki'nin acını acısını dindirmek için neler yapabilir, nelere katlanabilir, ee, ya birçok bir soru. Hani e, filmden çıktık ama e, filmle ilgili soru işaretleri devam ediyor. Zaten bununla ilgili de e, Haneke bir röportajında şöyle demiş, çok güzel demiş, her şeyin söylendiği bir film ölüdür. Olabilecek en güçlü şekilde sorular sormalıyız. Ancak yanıtlar vermeye çalışmak yersiz. Çünkü öncelikle böyle cevaplar yok. Kendi alanlarında politikacılar ve bilim insanları bu türden cevaplara sahip olabilirler tabii ki. Ancak sanatta soru ne olursa olsun cevabı bildiğini iddia etmek abesle iştigaldir. Bir durumun birbiriyle çelişen karmaşık doğasına en uygun şekilde yaklaşmaya çalışmalıyız ve bunun ötesinde de yoruma alan e, açmalıyız, yoruma alan açmalıyız. Böylece film ekranda izlenip tüketilen şey olmaktan çıkar ve aklımızda, kalbimizde ve hatta içimizde serüvenine ...devam eder demiş... ...evet bu filmde aşk, amorda... ...kalbimizde, içimizde ve aklımızda... ...serüvenine devam eden, sürekli üreten... ...ve soru işaretleri yaratan bir film... ...izlemediyseniz... ...mutlaka gidin... ...başrol oyuncuları 80 yaşın üstünde... iki insan... ...ve onlar da zaten en iyi oyuncu ödüllerini... ...alıyorlar... ...bu arada... ...bu... Tekrar dönecek olursak en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın siyah ödül gecesinde ödülünü P Pınar Sele adadı. Biliyorsunuz Pınar Selek e, dün son mahkemede üç kez beraat almasına rağmen son mahkemede e, müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bugün saat 12.30'da Strasbourg'da bir basın açıklaması yapacak. Biz de ona 7 yelken olarak Özgür Radyo olarak sevgilerimizi gönderiyoruz. Grup Travis demiş ki bir gecede her şey değişebilir, her şey güzelleşebilir. O yüzden onun One Night şarkısını dinliyoruz. İkinci bölümde buradayız. <gülüyor> yani kısa bir aradan sonra devam edecek. Şimdi reklamlar. Zinkafe etkinliklerinde 25 Ocak Cuma Turan Şengül Şubat, Cuma, Cevdet Bağca Her Cumartesi Ömer Hüzgarlar Serhat Her Pazar Zülfikar İrencil Sizlerle Adres Marmara de, Caddesi Erenler İş Merkezi bursa, Kat 1 Avcılar Rezervasyon Telefon 0212 593 5750 593 5750 sanırım, Organizasyon Ezel Menajer bilesin. Ceylan yayınlarından çıkan Muhabbet Kurt ve Arzatoru'nun kaleme aldığı 19 Aralık cezaevi müdahalesini anlatan İçimizdeki Bahar kitabının 3. baskısı çıktı. Kitap evleri ve dağıtım şirketlerinde Ceylan yayınları. Adres Aksaray Mahallesi Çakırağa Camii Sokak, Delik Apartmanı Taksim Taksimon Aksaray. Telefon 0212 589 95 79 589 95 79 email Cellanademi et gmail.com Ceylan yayınları.net gmail Ceylan yayınları.org Yayınları. Karadeniz Müziğ'in Usta sesi Fuat Saka 25 Ocak cuma divan heapta sizlerle bu Divanepap, Osman Ağa Mahallesi, Osmancık Sokak, No. 21 Kadıköy'de. Rezavasyon telefon 0216-414-4096 414-4096 Divanepap.com Bakırköy Anadolum Türkiye evinde 25 Ocak Cuma Nurettin Rençber Her cumartesi Töre Anadolu sizlerle dota var ya Rezervasyon telefon 0212 542 0126 542 0126 anadolumturkiyevi.net Miktup sahnesi her gün farklı yorumculardan türküleri türkü severlerle buluşturuyor 28 Ocak pazartesi Sevcan Orhan Rezervasyon 0212 251 0110 251 0110, Reklamları dinlediniz. Reklam rezervasyonunuz için 0216-336-4607 Karlı dağların esintisi, bir çobanın kavalından süzülen ezgi, bir aşığın sazından yükselen damedir türkü. Sevdayı, hasreti, sevinçleri, kavgayı türkü tadında yaşamak ve yaşatmak için Serhat Güngör Türküname'de sizlerle. Türküname her cuma saat 17'de 95.1 Özgür Radyo'da. programının bu haftaki konu Hüseyin Turan. Ey dünya ağro. bekle. Birlik sofrası her cumartesi saat 17'de 95.1 Özgür Radyo'da. bekle. Katıldık Bir çocuk gözündeki şantıdır, Gözkar bir gecenin ertesi, gerçeğin özgür, sesi, özgür Saat on bir. İyi günler. Özgür Radyo haberleriyle karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, ücretlerinin ödenmesi talebiyle düğün öğle saatlerinden bu yana Ada Tersanesi'nde vinçleri işgal eden işçilerin eylemi sürüyor. Limte Sendikası öncülüğünde direnen işçiler, sabah mesai için gelen işçilere işe başlamama çağrısı yaptı. İşçilerin sesine kulak veren çok sayıda işçi arkadaşlarına destek vererek tersaneye girmedi. Üretimin neredeyse durduğu tersane önünde sık sık direne direne kazanacağız. Yaşasın işçilerin Birliği sloganları atılıyor. Polis işçilerin destek ve vermesini engellemek için işçileri içeri sokmaya çalıştı. Ancak işçiler bekleyişlerini sürdürdü. Gece saatlerinde işgal eylemi sürerken yağmurun şiddetlenmesi üzerine işçilere yağmurluk verilmesinin engellendiği öğrenildi. Gece vardiyasında çalışan işçilerin de arkadaşlarına naylon parçalar uzattı ancak polisler tarafından engellendiği belirtildi. Sabah saatlerinde ilaç fabrikasından gelen işçilerin dayanışma amacıyla getirdiği kahvaltılıklar, yan taraftaki sanayi bölgesindeki bir fabrikanın çatısından işçilere ulaştırıldı. Vinç üzerinden ip sarkıtan işçiler kahvaltılıkları aldı. Bu sırada çatının üzerine çıkarak yiyeceğin verilmesini engellemeye çalışan polislere ise demir çubuklar atıldı. Tershane önde bekleyen işçiler engeller vız gelir vız ve gökten taş yağsa buradayı atanları atıyor. Diske bağlı Limteş Sendikası bugün saat 12'de işçilerle birlikte tersanenin önünde basın açıklaması yapacak. Sevgili dinleyiciler Manisa'dan bir şüpheli asker ölümü bir de intihar iddiası haberi geldi. Turgutlu Jandarma Komutanlığında bunalıma girdiği iddia edilen jandarma er Selim Kara'nın nizamiye nöbeti tuttuğu sırada intihar ettiği ileri sürüldü. MP5 ee, otomatik silah çenesinin silah çenesinin altına dayayarak ateş ettiği iddia edilen 21 yaşındaki asker kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de şüpheli bir asker vakası yaşandı. İsmi açıklanmayan 12 aylık er, AK'nin Sarıgöl Jandarma Komutanlığı'nda bunalıma girdiği ve nöbet esnasında kendini vurduğu açıklandı. G3 piyade tüfeğini başına dayayıp tetiğe ateş ettiği ihtiyaç edilen asker yaralı halde sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuluyor. AK'nin hayati tehlikesi devam ediyor. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Samatya'da Ermenilere yönelik ırkçı saldırıları Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gündemine taşıdığı, Başbakanın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, Samatya'da Ermenilere yönelik saldırıların sistematik olarak devam ettiğini belirtti. Olaylarla ilgili herhangi bir kişinin dahi yakalanmadığını hatırlattı. Tanrıkulu, Ermenilere yönelik ırkçı saldırıların artması ister istemez akla 1915'in 100. yıl dönümünü getirmektedir dedi. Irkçı saldırıların engellenmesi için ne tür tedbirler alın Canı soran Tanrıkulu herhangi bir adli saldırıda failler kısa süre içinde tespit edilirken neden Samatya'daki failler yakalanamamaktadır diye sordu. Hrant Dink ve Sevak Balıkçı'nın ölümlerinin gerçek sorumlularının hala cezalandırılmadığını belirten Tanrıkulu bu sistematik bir politikanın sonucu mudur diye sordu. Çalışma Bakanlığı çalışan kadınlarda doğum izinin 6 aya çıkarılmasına sıcak bakmadığını açıkladı. Bakanlık 4 ay olan doğum izinin alttaya çıkarılmasına işverenlerin kadınları işe almayacağı gerekçesiyle sıcak bakmadığını belirtti. Ayrıca doğum izinin uzamasıyla kadın istihdamının da düşeceği savunuldu. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Seyhan Erdoğan'dı konuya ilişkin kadın istihdamını arttırmak istiyorsak yapılması gereken ebeveyn izninin uzatılması ve aileye yönelik nitelikli sosyal çocuk bakım hizmetlerinin zorunlu eğitim öncesi bütün hizmetlerin sağlanmasıdır dedi. Erdoğan'dı Türkiye'de kamusal çocuk bakım hizmetlerinin son derece yetersiz olduğunu belirtti. Haberle dinlediniz. Yayınımız 7'yken programıyla devam ediyor. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne 9510 yazın, boşluk, boşluk bırakın, bırakın mesajınızı mesajını ekleyin. Tüm operatörlerden 3969'a gönderin. İstekleriniz bize, bizden sevdiklerinize ulaşsın. Yedi erken devam ediyor. bölüme Güvenç Daha Üstün'le başladık. Gele ise her türküsünü o muhteşem yorumuyla e, dinledik. Çok seviyorum. Gerçekten Güvenç Daha Üstün'ün albümünü dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Çok güzel e, şarkılar ve yorumlar var. E, evet, devam ediyoruz. İlk bölümde söylemiştim zaten. Biraz zengin mutfağı üzerine konuşacağız. Bugün yedi yelken de. E, Mehmet Esatoğlu bir yazısında şöyle demiş. Gecenin geç saati. Fatih'te bir tiyatroda oyun provası yapılıyor. Birden camlar şangırdıyor. Tiyatronun bekçesi koşuyor. Yerde bir taş görüyor. Taşı almak istiyor ama taş sıcak. İçeride prova yapanların yanına gidiyor. Herkes taşın olduğu yere yönelirken yazar vazife öngören bir anda haykırıyor. Herkes sahneye koşsun. Bütün oyuncular sahneye koşarken bomba patlıyor. Ortalık bir cehenneme dönüyor ama ölen yok. 70'li yıllarda bir zengin mutfağı oyunu provasında oluyor bu olay. 20 yıl sonra bir anma toplantısında yönetmen ve oyuncular bu olayı anlatırken onun sayesinde yaşıyoruz çünkü o bir anda doğru kararı verdi diyorlar. 46 yıl süren kısa ömrü boyunca yaşamda duruşuyla, sanatını üretişiyle doğru kararlar veren bu yılda 70 yaşına ulaşan Vasif Öngören yaşıyor demiş e, bir yazısında. Evet, Vasif Öngören hala yaşıyor. Birçok oyunuyla ama en çok da Zengin Mutfağıyla yaşıyor. Zengin Mutfağını e, hatırlarsınız. E, e, yime köpek. Onu yime. O zehirdir. E, tiradıyla hatırlarsınız. Belki Şener Şen'in o muhteşem oyunculuğuyla hatırlarsınız. E, Şener. Bu çünkü e, bu oyun. Oyun olarak yazılmıştı Vasıf Öngören tarafından ama sinemaya uyarlandı 1988 yılında ve e, başrolünde de Şener Şen o, oynuyordu. Daha sonra hani çok iyi bildiğimiz oyunculardan o zaman ha, çok genç bir oyuncu olan Nilfer Açıkalın oynuyordu. Bir e, aslında konu konakta e, zenginlerin burjuvaların yaşadığı bir konağın mutfağında geçiyor tamamen film. Dışarıdan hiçbir şey görmüyoruz. Sadece o mutfağa gelen gidenler e, üzerinden ve Şener Şen'in oyunculuğu üzerinden e, anlatılan bir film. Tek mekanda geçen bir film. Ama dışarıda 16-17 Haziran direnişi var, işçi direnişi var, faşist saldırılar var. E, bütün bunları e, içeride e, bir mutfağın çalışanlarının nasıl yaşadığını, nasıl e, kendi e, ev sahiplerine büyük e, özen gösterirken, ...değişen değişimle... ...dışarıdaki devrim dalgasıyla... ...nasıl onların da değiştiğini... E, ...çok güzel anlatan... ...çok naif bir şekilde anlatan bir filmdi... ...çok da eğlenceliydi... E, ...hani benim Türkiye sineması deyince... ...aklıma gelen... E, ...70'li yıllara dair aklıma gelen... E, ...en önemli filmlerden biriydi... ...o yüzden bu yıl şehir tiyatroları... ...programını açıklarken... ...Zengin Mutfağını görünce çok heyecanlandım gerçekten... E, ...Vasıf Öngören'in kızı... ...Aslı Öngören... E, şehir tiyatrolarında bu oyunu tekrar sahneyi ko koydu. Neredeyse 40 yılın e, ardından. E, ve e, çok önemli oyuncularla Ali Mert Yavuzcan, Irmak Örnek, Murat Garipoğlu, Ozan Gözel, Selçuk Yüksel'in oynadığı bir oyunla sahneye koydu. E, ve Aralık sonundan itibaren bu oyun şehir tiyatrolarında oynanmaya başladı. Ocak ayı boyunca da oynandı. Maalesef ki bir türlü gidemedim ama sürekli aklımda olan bir oyunda hani gideceğim bir ara ayarlayacağım gideceğim diye Sonra çeşitli haberler e, aldık bu haberlerin başında da işte e, MHP'li iki üst e, düzey yöneticinin oyunu izlediği ve oyun sonrasında e, e, tepki gösterdiği oyuna e, ülkücüleri böyle gösteremezsiniz diye karşı çıktığı e, haberleri yayıldı. Aslı Öngören bununla ilgili e, bir sürü... E, ...internet sitesine demeçler verdi... Ee, ...sonrasında da... E, ...şehir tiyatrolarının Şubat ayı... ...oyunları arasında programında... ...yer almadı... ...Sengi Mutfa. ...tabii e, bunun... E, ...açıklaması olarak... E, ...şehir tiyatrolarının... E, ...bir tercihi olduğu söylendi... E, ...ama hani Mart'ta Nisan'da... ...oynanabileceğine dair... E, ...tiyolar verildi ama... ...bu ne kadar doğrudur... ...çünkü biliyorsunuz Orhan Alkaya'nın... Rosenberkler ölmemeli oyunu da bu şekilde... E, Programdan kaldırılmıştı Çok az izleyiciye ulaşabilmişti Şimdi acaba bu zengin mutfağının da başına mı geliyor Sanatta sansür bu şekilde iyice yaygınlaşıyor ve çok görünür hale mi geliyor gibi soru işaretleri oluştu. Biraz da Naslı Öngöre'ne bağlanmaya çalışacağız. Ama ondan önce ben e, filmin tanıtımını çok da güzel e, bir ses. Cüneyt Türel'in sesinden filmin tanıtımını dinletmek istiyorum. Belki bu gece oturursunuz o filmi izlersiniz diye Zengin Mutfağın dinleyelim. Tutukma! İtoğlu itler! Zaten ne olduysa işte sizin yüzünüzden oldu! Ne oldu? 16 Haziran 1970... ...Ülkenin yaşadığı Ulan, bunalım... ...o günden başlayarak... ...Aşçı Lütfü Usta'nın mutfağına da yansıdı. Olaylar mı var? Gene şu öğrenciler değil mi? Basacaksın arkadaş bunlara sopayı! Senin anlayacağın pehlivan Lütfü... İşçiler İstanbul'a şöyle bir elense çektiler. Derdiler mi? Neredeler? Abi, işte, ne yiyecekler şimdi? Lütfüsteh, ne pişireceğimi bana söyle. Etenbilerine hizmetten ötesine pek aklayermiyen <gülüyor> bir çare aşçı, korkulardan korkulara düştü, apansız. <gülüyor> Tutunacak bir dal ararken medet umar oldu, kurttan, kuştan. Dersler! İstanbul ilinde bir ay süreli sıkı yönetim ilan edilmiştir. Kimce oldu? Sıkı yönetim komutanlarının bir numaralı. Sayın Hemen Hizmeti mi kız? Hemen istedim ne olur? İyi, özü ceketini. Sıkı yönetim ilan edildi şükürler olsun. Il il Şimdi herkes boyunum ölçütüp alır bir güzel. Huzur ve sükûna kavuştum diye sevinirken zengin mutfağının gelecek günlerde nelere sahne olacağını nasıl bilsin? Seni bu zengin mutfağında bırakmayacağım. Tam bir vatan süver. Anlat Tükerim Bey'i. Neler yapmış bu dinsiz imansız anarşüsler? Yerlerini biliyordum. Gidip ihbar ettim. Ah ulan şu zengin mutfakları. Gün gelip de köpeklere hizmet etmek zorunda kalacağı... Nereden aklına gelsin? Bakıl avyo, köpek beş. Susunak! Pişti işte. Hmm. Geberecek! Ya Allah ya Muhammed sen bana kuvvet ver ya Hamza. Sahi, korkmuyor musun böyle işlere girişmekten? Bana mı dedin? Ben erkeğim be. İmdat, yedice. Gıbe Ah, kaçtılar tutamadım. Komünistler zehirledi kurdu. İçtenlikle inandığı tüm insani değerlerin yozlaşmasını yüreği daha ne kadar kaldırabilirdi lütfü ustanım? Hey, delikanlı. Zengin Mutfağı Vasıf öngörenin Ölümsüz yapıtından bir başar sabuncu filmi ne ya? Pehlivan eskisi Aşçının kimi zaman gerilimli Ürkütücü Çoğunlukla alabildiğine güldürücü Serüvenini Şener Şen canlandırdı Ay canına yandımın Ya neymiş bu ölçü Hani faşizm maşizm diyorlar ya İşte o Doğrusu kafan karıştı onun için... ...Bir de size danışayım dedim. Ayrılmak mı zor? Bu mutfakta hizmet etmek mi? He? Doyasıya eğlenirken... ...Düşünmeyi de sevenler için bir film... ...Zengin Mutfağı. Evet işte böyle bir filmdi. Hala izlemediyseniz ya da tekrar izlemek isterseniz e, bir hatırlatma olarak size dinletmek istedik. Bu e, özel bir güzel tanıtımı belki bu akşam oturursunuz zengin mutfağını izlersiniz. 1970'e 15-16 Haziran günlerine gidersiniz diye. E, evet e, Aslı Öngören'e ulaşmaya çalıştık ama dün bana bir mail atmıştı maalesef. Kızı hastaymış ve sabahlara kadar onunla uğraşmış. Çok geçmiş olsun e, diliyoruz. Biz de buradan Özgür Radyo'dan 7 Yelken'den e, bağlantı kuramayacağız. Ama ben sizinle Milliyet Gazetesi'nden Asumaro'nun e, konuyla ilgili bir yazısını paylaşmak istiyorum. Demiş ki İstanbul şehir tiyatrolarının zengin mutfağı büyük emeklerle çıkarılmış bir oyun hangi nedenden ötürü programdan kaldırıldığının açıklanması gerekiyor demiş. Ve şöyle devam etmiş. Oradan bakıldığında nasıl görünüyor bilemiyorum. Ben gittim bir oyun izledim. Orada hoşuma gitmeyen şeyler söylendiğini gördüm. Bu beni rahatsız ediyor. Bu oyunun kaldırılmasını istiyorum demek bu kadar kolay mı mesela? Buna hakkın olduğuna inanmak nasıl bir şey? Beğenmediysen izlememe hakkına sahipsin her zaman. Çevrene, eşine, dostuna, gücünün yettiği, elinin ulaştığı herkese gitmeyin bu oyuna diyebilirsin. Bu kadar kötü ve bir bakış açısı, e, kötü bir bakış açısıyla incitici olduğunu düşünüyorsan ona izlemeyerek cezalandırıp izleyicisiz olarak kalarak kendi kendine ömrünü doldurmasını bekleyebilirsin. Ama kaldırılmasını talep etmeyi ben bir türlü anlayamıyorum. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın zengin mutfağı büyük emeklerle çıkarılmış bir oyun. Vasıfı Öngören 1970'lerde yazdı bu oyunu. Türkiye'nin dört bir yanında defalarca sahnelendi. 1988'de Başar Sabuncu filmini çekti, başrolünü Şener Şen oynadı, hiç yer yerinden oynamadı. Aradan 40 yıla yakın zaman geçmişken, diyelim 40 yıl ileriye gitmişken bizler, yazarın kızı, tiyatro oyuncusu, yazarı, yönetmeni Aslı Öngören bu teksti sahnelemeye karar verdi. Süreçten az çok haberim var, bir yılı geçmiştir çalışmaları. Kaç aylık prova, yetenekli ve inançlı bir ekip, Çiğdem Erken'in şahane müzikleri, oraya yüreğini koymuş insanlar var. Sonra oyunu görmeye gelen birkaç ülkücü genç kadının, bu oyun bize küfrediyor demesiyle ortalık bulanıyor. Tekrara girmeyeceğim, daha önce yazmıştım. Oyunun böyle bir derdi yok, meselesi öngörenin tüm oyunları gibi emek-sermaye çatışması. O, bize küfrediyor denilen bölümde naif bir aççı başının son derece kişisel nedenlerle üstelik faşizme saydırdığı bir bölüm. O kadar akla mantığa aykırı ki buradan konunun uzaması, yönetmen Aslı Öngören de ülkücü camiaya atfedilecek bir durum değil, münferit bir tepki diye bakmıştı başta. Ama şu an geldiğimiz noktada daha perde açalı bir ay olmuş zengin mutfağının kaldırılması söz konusu. Buluttan nem kapmıyoruz, MHP'li iki yöneticinin oyuna gelip Öngören'e biz bu oyundan rahatsızız, kaldırılmasını istediğimizi yönetime bildirdik dediği biliniyor. Bunun arkasından şehir tiyatrolarının Şubat programına açıp baktığımızda daha galası bile yapılmamış zengin mutfağının o ay oynanmadığını görüyoruz. Ortada herhangi bir teknik engel yokken, oyuncularının ikisinin Şai Katekan'ın oyununda oynaması dışında herhangi bir çakışma yokken, her sahneye uyum sağlayabilen bir dekora sahip zengin mutfağı programda yok. İki gün önce Akşam Gazetesi'nde çıkan Seray Şahinler imzalı haberde Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin'in bu kararın özel bir nedeni yok bir açıklaması olması da gerekmiyor şeklindeki ifadeleri yer aldı. Ben pek öyle düşünmüyorum. Oyunun üzerinde bu tartışmalar dönerken özel bir sebebi olmayan tiyatro yönetimi eğer zengin mutfağını tamamen kaldırmadıysa söylentileri ayyuka çıkaracak böyle bir tercihte bulunmamalıydı. Yok eğer oyunu kaldırdılarsa bunu söylesinler bilelim ve şayet bunca emek, kaynak, zaman verilmiş bir oyun daha ilk ayda pat diye kaldırılıyorsa bence bunun filanca parti istemedi den daha geçerli bir açıklaması olmalıdır. ...İstanbul Şehir Tiyatroları seyircisine bunu yapmalıdır demiş... Ee, ...biz de yüzde yüz katılıyoruz bu yazıya... ...ben de aynen böyle düşünüyorum... ...dediğim gibi bu daha önce... ...yaşanmadı değil, çeşitli oyunlar... ...bu şekilde... E, ...sırf bir iki köşe yazısı... ...yazıldı, tepki gösterildi diye... ...şehir tiyatroları tarafından kapatılmıştı... E, ...kaldırılmıştı programdan... ...şehir tiyatrolarının zaten son dönemde... ...yönetiminde e, tiyatrodan... ...gelen insanların değil de bürokratların... ...olmasının e, getirdiği bir... E, ...değişiklik olacağını... ...hepimiz biliyorduk zaten... E, ...ama bu tür... E, Tepkiler, tırnak içinde önlemler veya onların dediği gibi tercihler e, bu kadar kolay yapılmamalı. E, Zengin mutfağını izlemek istiyoruz her şekilde diyelim e, ve bir şarkıyla devam edelim. E, Asumaron'un da dediği gibi Çiğdem e, yapmış e, oyunun müziklerini. Bu yıl sahneye konan oyunun müzikleri o zaman biz de Çiğdem dinleyelim. Lalelerdesin. Evet böyleydi zengin mutfağı umarız yeniden oynanmaya başlar da biz de izleme şansını buluyor, buluruz 2013 versiyonuyla 15-16 Haziran'a bir selam göndeririz. Diğer haberlerle devam edelim. Diyarbakırlı Ermeniler konuşuyor. Evet. Bu bir kitap ama ondan önce hemen belirtelim biliyorsunuz 19 Ocak e, Cumartesi günü yine binler. E, Agos gazetesinin önüne aktı. Çok yoğun şiddetli bir yağmurun altında orada Hrant'ı andık. E, tekrar Hrant Dink'e buradan bir selam gönderelim. E, bugün de e, askerdeyken e, arkadaşından arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldüğü söylenen... 24 Nisan'da çok e, özel bir günde öldürülen Sevag'ın e, duruşması görülüyor. Umarız buradan katilleri yargılanır. E, bu arada Samatya'da hani Ermeniler deyince o kadar çok e, saldırı ve vahşet gündemde ki şu günlerde bunları belirtmeden geçemeyeceğim. Samatya'da e, yaşlı Ermenilere yönelik saldırılar ayyuka çıkmış durumda. Bununla ilgili de İnsan Hakları Derneği gitti. E, orada incelemeler yaptı Samatya'da ve e, bugün de bir rapor açıklayacak. O raporu, raporu da e, gerçekten bekliyoruz. Neler yaşandığını merak ediyoruz. Az çok tahmin etsek de e, Halklara yönelik bu toprakların gerçek sahiplerine yönelik e, bu tür saldırıları da kınıyoruz elbette ki. Hemen bu kitaptan bahsedelim. Diyarbakırlı Ermeniler Konuşuyor kitabında Diyarbakır, İstanbul, Lübnan, Ermenistan, ABD ve Kanada'da yaşayan e, 16 Diyarbakırlı Ermeninin hikayeleri kendi ağızlarından aktarılıyor. Hrant Vakfı'nın 2012 yılı içerisinde yürüttüğü sözlü tarih çalışması çerçevesinde yapılan mülakatlardan derlenen Sessizliğin Sesi 2 Diyarbakırlı Ermeniler Konuşuyor başlıklı kitap raflardaki yerini aldı. Kitapta Diyarbakır, İstanbul, Lübnan, Ermenistan, ABD ve Kanada'da yaşayan 16 Diyarbakırlı Ermeni'nin hikayeleri kendi ağızlarından aktarılıyor. Bu çalışma Diyarbakır'daki Ermenilerin kültürel varlığını yeniden tasavvur etme bir tür kurma girişimi deniyor. Kentin 1980'li yıllara kadar kullanılan ancak daha sonra cemaatsizlik nedeniyle hızla harabe halini alan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin yakın tarihte Diyarbakır Belediyesi ve Ermeni kurumlarının işbirliğiyle restore edilerek yeniden ibadete açılmış olması bu tasavvur ve yeniden kurma girişimleri açısından büyük bir önem taşıyor. Bu kitapta bu anlamda yitik bellek denizini oluşturan damarlardan biridir demiş Ali Bayramoğlu ön sözde. Bu kitapta yer alan e, anlatıları okurken sözlü tarihin türlü cilvelerini düşünmeden e, edemedim demiş son sözde Arzu Öztürkmen. Bunlar arasında hayat hikayelerinin dinleyicisini hakikate çağrısı, farklı iktidar katmanlarının duygular ekseninden ifadesi ve belki de bu kadim şehrin herkesin her şeyin üstünden bizlere müstehzi bakışı var. Sessizliğin sesi kadar Diyarbakır'ın bize yüklediği duygusal ağırlığı da hissetmemek mümkün değil bu anlatılarda. Bugünün çok yerli yerelliği içinde bile hala kendisi olmayı sürdürebilen şehirlerimiz var. Diğer bu konuşurken insan ister istemez yılların sırlarının şehrin surlarından çıkıp bize sorduğu yeni sorular üzerine. ...tefekkür ediyor demiş Arzu Öztürkmen. Dediğim gibi son sözde bu kitapta e, kitaplığımızda bulunması gereken kitaplardan bence Diyarbakır'la Ermeniler konuşuyor. Ranting Vakfı yayınlarından çıktı Sessizliğin Sesi 2. Evet Ermenilerden bir başka halka Zaza'lara dönelim. Ee, Are Kay e, isimli oyun değirmeni isimli bir tiyatro grubu Zaza'cayı tiyatroyla yaşatıyor. Ee, Önce İstanbul'un ilçelerine sonra da Zazaca'nın yoğunlukta konuşulduğu illere gitmeyi planlıyorlarmış oyunlarıyla. Areyakay oyun değirmeni ana dilleri olan Zazaca'ya tutkun tiyatro gönülleri tarafından yönetmen Yılmaz Canşari öncülüğünde Bakırköy'de oluşturulan bir tiyatro grubu. Beş oyuncudan oluşan grup kaybolmaya yüz tutmuş olan ana dillerini yaşatmaya katkıda bulunmak için yola çıktıklarını belirtiyor. Areyakay, Hırma Çek, Göz Hakkı isimli oyunlarıyla ilk kez iki ay önce... Önce ...Bakırköy'deki Ahali Sanat Atölyesi'nde izleyenleriyle buluştu. Grup Ocak ayın boyunca Sultan Gazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde her cumartesi gösterimine devam etti. Grubun kurucusu ve sanat yönetmeni Yılmaz Can Şare, oyunlarının beklentilerinin üzerinde beğeni topladığını ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini belirtiyor. Şare, oyunların İstanbul'un farklı ilçelerinin yanı sıra Zazacan'ın yoğunluklu olarak konuşulduğu illerde de sahnelemeyi planladıklarını bel belirtiyormuş. Ee, Türkiye'de kullanılan bütün dillerin bu ülkenin zenginliği olduğunu, bu zenginliklerin korunarak bir arada barış içinde yaşamanın artık yollarının aranması gerektiğini de belirtmiş ee, Yılmaz Can Şare. Evet, araya Kay, Oyun Değirmeni e, Türkçe'siyle o adlı tiyatro grubunun Zazaca oyunu Hırmaçek Göz Hakkı şu an Gazi Mahallesi'nde her cumartesi oynanıyor. Umarız daha çok e, diledikleri gibi daha çok yerde, daha çok ilçede bu dili yaşatma uğruna bu oyunu sahnelemeye devam edebilirler. Evet şimdi e, Zazaca oyun deyince Gökhan bizim için bir e, şarkı seçti. Tabii tabi Zazaca şarkı türkü deyince de e, bu kültürü müzikle yaşatan en iyi isimlerden biri Metin Kahraman'dan bir şarkı dinletecek bize. Sonra yine biz buradayız. Müzik Ben ala ben ala, birupak ben ala. Ben ala ben ala, birupak ben ala. Ben ala ben ala, birupak ben ala. Ben ben ala, birupak ben ala. Dersi ko darman çık o, yemekle sarunu, merdivske gan evsou, aşkı bıgher Benale zeryan mı benale, yurupak vındı benale. Ne benale benale. Ben Bemeras kemem bembere, piropak Bemerescem bemere, bemere. Bemerescem bemere, în grădină bemere. Bemerescem bemere, în grădină bemere. Amada de Kartuşa inemedim o dinabi yakıllarım. Bemre eski, bemre. Yürü bak vende bemre. A bemre bemere Se roe m b v s, eu pacoando b v s. A b v s roe m b v s, eu pacoando b v s. A b v s roe m b Ma kodi sağda kodi, çiye fanire berbem, vesne beni dermedi, Fazlan Mara Vadiri. Beveser oyma beveser, rupak vende beveser, abeveser oyma beveser, rupak vende beveser. Evet 7 devam ediyoruz. Son 20 dakikamızın içindeyiz. Birkaç haberi daha aktarmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Ertuğrul Günay Kültür ve Turizm Bakanlığından alındı. Beş yıllık görev sonunda yerine Ömer Çelik getirildi. Dün Erdoğan'ın talimatıyla diyelim bakanlıklar değişti. Dört bakanlık değişti ama e, bizim herhalde yedi erken olarak en çok dikkatimizi çeken bakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı'ydı. E, Günay e, bu döneminde e, çok şey yaptı. Çok şey yaptı derken bunu çok olan olumlu anlamında söylemiyorum. E, çünkü işte şehir tiyatrolarında yönetimin değişmesinden tutunda devlet tiyatrolarının özelleştirilmesine AKM'nin yapılamamasına AKM'nin satılmaya çalışılmasına hatta işte Haydarpaşa'nın otel haline getirilmesine vesaire vesaire birçok şeyde payı olan bir bakan bakandı diyelim ee, en son Galatasaray Üniversitesi'nde yangın çıktı biliyorsunuz. Ee, koskoca kütüphaneler yandı. Koskoca bina yandı ki bu hemen işte deniz kenarındaki eski binaların otele dönüştürüleceği haberlerinin arkasından geldi. Ee, bu konuda ne yaptı bakan? Bu konuda da hiçbir şey yapmadı. O yüzden Ertuğrul Günay'ı çok e, saygı ve sevgiyle andığımızı söyleyemeyeceğim. Ee, ama hani gelen e, bakan onu aratır mı? O Konuda e, şüphelerim de var açıkçası <gülüyor> her gelen gideni aratıyor şeklinde ama işin e, komik yanından bahsetmek istiyorum ben dün Günay daha bakın bakanlıktan alınmamışken e, film indirmek suç değil diye bir açıklama yapmıştı biz de vay Allah Allah korsan morsan ne oluyoruz diye düşünürken e, şöyle demiş e, Ertuğrul Günay. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Günay internetten film indirme ile ilgili yapılan düzenleme konusunda açıklamaya yapmış. Kanuni bir düzenleme yapıldığını doğrulayan ancak film indiren ya da izleyenlere ceza geleceği yönündeki haberleri yalanlayan Günay önümüzdeki dönemde ayrıntılarını açıklayacağını söylediği düzenlemenin sadece film indirip çoğaltanlara yönelik cezayı işlem getireceğini bireysel olarak bir ceza öngörülmediğini e, söyledi. Söyledi. Günay siz film indirip izliyorsanız ona bir şey yok ama siz servis etmeye başlarsanız ona yaptırım getiriliyor e, diye konuşmuştu. Bu açıklamasını iki saat sonra bakanlıktan alındı zaten. <gülüyor> ha, bunun da ilgisi var mıdır? Tabii ki yoktur ama komik oldu yani. Hani bizim gibi böyle internetten film izlemeyi seven insanlar böyle bir anda sevinmişken e, diye e, bakanın gitmesi falan bu, bu düzenlemeye etkisi olur mu yeni bakanın? Tabii bu konuda e, hiçbir bilgimiz yok bilemiyoruz. E, evet. Evet bunu da aktarmak istedim. Ee, bir haber daha verecek vereceğim size. Ee, hemen aktaracağım. Evet kamera arkasında kadının adı yok diye bir e, haber var internet sitelerinde. Yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı, görüntü yönetmeni ve kurgu yönetmenlerinin sadece %18'i kadınlardan oluşuyormuş Hollywood'da korkunç bir e, rakam tabii ki bu bu kadar büyük bir sinema sektöründe kadınların Sadece %18'i oluşturması e, gerçekten çok düşündürücü. Sinema dünyasının kalbi Hollywood'da 2012 yılında çekilen toplam 250 filmden sadece %9'unun kadın yönetmenlere ait olduğu belirlendi. Yönetmenlikte de yani çok e, geride zaten kamera arkasında kadınların pek yeri yokmuş gibi davranılıyor. Televizyon ve film dünyasında Kadınlar Merkezi tarafından yapılan çalışma Hollywood'daki yönetmen yapımcı senaryo yazarı görüntü yönetmeni ve kurgu yönetmenlerinin sadece yüzde on sekizinin kadınlardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Çalışma kadın yönetmenlerin geçen yıl 2011'dekine oranla yüzde dört artışla yaklaşık 25 filme imza attığını işaret etti. Sinema sektöründe çalışan kadının genellikle belgesel, drama ve animasyon filmlerinde görev aldığına dikkati çeken çalışmaya göre, kadın senaryo yazarların sayısı geçen yıl yüzde onbeşe yükselirken, kadın yapımcıların sayısı iki yıldır yüzde yirmi beş olarak hesaplanıyor. Kadın kurgu yönetmenlerinin yüzde yirmi-yirmibirlik oranında 1998-2012 yılları arasında herhangi bir değişiklik olmazken, kadın görüntü yönetmenlerinin oranında ise büyük bir düşüş olduğu belirlendi. Bu yıl en iyi film Oscar'ına aday gösterilen dokuz film arasında sadece bir kadın yönetmenin filmi yer alıyor. Oscar ödüllü yönetmen Catherine Bigelow, büyük işe başarısı elde eden Zero Dark Thirty isim e, filmiyle... ...Michael Haneke'nin Amor, Ben Zedlin'in Beasts of the Southern Wild... ...Angeline'in e, Life of Pi, e, David Russell'ın e, Russell Silver Leaning Playbook... E, ...Steven Spielberg'in Lincoln, Ben Affleck'in Argo, Quentin Tarantino'nun e, Dango Unchained... Ve Tom Hooper's'ın Les Misérables filmleriyle yarışacak Big Love en iyi yönetmen ödülüne aday gösterilmemiş. Ee, Sundance Enstitüsü tarafından yapılan başka bir çalışma ise kadınların bağımsız film sektöründe daha başarılı olduğunu... ABD'nin en önemli bağımsız film festivalleri, festivallerinden biri kabul edilen Sundance Film Festivali'nde son 10 yılda gösterilen filmleri inceleyen Enenberg İletişim ve Gazetecilik Akademisi araştırmacıları, kadınların 820 filmde görev alan 11 bin yönetmen, yapımcı, görüntü yönetmeni, senaryo yazarı ve kurgu yönetmeninin %30'unu ...oluşturduğunu söylemiş. Demek ki e, Hollywood'da kadınlara bir ambargo e, uygulandığını söyleyebiliriz. Çünkü e, kadınların film çekmek e, ya da film yapmakta e, geri kaldıkları bir durum yok aslında... ...bağımsız olarak yaptıkları zaman. Aslında Türkiye'de de bunun e, çok e, görünen gözle e, açık bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü e, bağımsız filmler e, gerçekten e, yapılabiliyor kadınlar tarafından... ...ve çok da güzel e, yapılıyor. E, son yıllarda bunun birçok örneği var Hala sayı çok az Ama e, hatta otör dediğimiz e, yönetmeni senaryosu <gülüyor> Bütün kurgusu her şeyini e, kadınlar yapıyorlar e, Sundance Enstitüsü'nün açıklamasına göre Amerika'da da bu durum geçerli e, 11 bin yönetmenin %30'unun kadın olması çok önemli Tabii ki %50 hatta daha fazlası olması gerekiyor Cannes Film Festivali organizatörleri geçen yıl e, Altın Palmiye'ye aday gösterilen 22 filmin hepsi erkek yönetmenlere ait olduğu için kadınların büyük eleştirisine maruz kalmış. Bu arada Cannes'da da Fransa'da da böyle bir e, durum var. E, evet aslında sinemada kadının var olabilmesi için... Ee, kamera arkasında kadının adı yok denmiş ama sinemada var olabilmesi için böyle teşvik edilmesi gerekiyor Aksine e, festivaller set koyuyorlar demek ki bu haberden çıkaracağımız e, sonuç da bu Son e, bir filmden bahsedelim sinema dünyasına girmişken ve programı bitirelim. Cillian e, Lynch'i hatırlarsınız. WikiLeaks belgeleriyle ortaya çıkmıştı. Nihayet Cillian Julie... Julian Assange'in ve Wikileaks'in filmi yapılıyor. Yayımladığı gizli belgelerle dünyayı sarsan Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'in hikayesini anlatan The Fifth Estate filminin setinden ilk fotoğraflar yayımlanmış. David Leigh ve Luke Herding'in kitabından uyarlanan filmin yönetmeni alacakaranlık Karanlık serisiyle tanınan Bill Condon. Sherlock dizisinin başarılı oyuncusu Benedict Cumberbatch filmde Assange'i canlandırıyor. Film ABD'de ...15 Kasım'da vizyona girecekmiş. Evet bu haberle geldik 7 Yelken'in sonuna... Haftaya Cuma saat 10.30'da bir aksilik olmazsa biz yine burada olacağız. Kültür Sanat Dünyası'ndan haberleri yine sizlerle paylaşacağız. Bu arada bu akşam Özgür Radyo'nun e, Kartal Türkü Denizi'nde e, bir e, gecesi olacak. Dayanışma yemeği olacak. Bu dayanışma yemeğine e, gelen tüm dinleyicilerimizle bu akşam birlikte güzel vakit geçireceğiz. Eğer gelirseniz bu akşam görüşmek dileğiyle diyelim. Gelmiyorsanız da haftaya Cuma biz yine buradayız. Mikrofonların başındayız. Sizler de radyonuzun başında olun. Evet son bir şarkıyla yine benim seçtiğim bir şarkıyla veda edeceğiz. Yeni gruplardan biri Halimden Konan Anlar adı bu. Ee, onun güzel bir şarkısıyla hareketli eğlenceli bir şarkısıyla veda edelim. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Var, yerde ve havadayım Filin sırtında turlayıp Satürnde uyuklarım La la la la gazda orkestram Tencerede düğünüm Karşı camdan bakarım Elimde teleskopum Cunda kavga da seçici, uçurum kenarında atlamlandı tek ben seyirciyim. La la la la. açlar tek boynuzlu bir boğa ama da kalcan bir de ve deve üstünde. <gülüyor> Trenle ayda dolaşacağım. Keyfimin odasını gökle donlatacağım. Adım adım yürürken hep su üstünde kalacağım. bir kağıtlarından arkamda iz bırakacağım. gün. Cebimde dünya dolu Milyon cevaplı Bir soru la, la, la, la. Buzlukta bile hararet Bıyıklı fesli hayalet Dostlarımdan bazıları tam programını din